Ali İmran suresi 137. ayetten itibaren Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Gerçek sizden evvel birçok vakalar şeriatler gelip geçmiştir. Onun için yeryüzünde gezin dolaşın da Yalan sayanların akıbeti Nice oldu görün Bu Kur'an insanlar için bir beyandır Sakınanlar için de Bir hidayet Bir öğüttür Ey müminler Gevşemeyin Mahzun olmayın Siz eğer müminseniz Çok üstünsünüzdür Eğer size Uhutta bir yara değmiş bulunuyorsa, Bedirde, o kavme de o kadar yara değmiştir. O günler öyle günlerdir ki, biz onları insanlar arasında döndürür dururuz. Bu da Allah'ın ilmini iman edenlere açıklaması, içinizden şehitler edinmesi, müminleri tertemiz yapıp, kafirleri helak etmesi içindir. Allah. Zalimleri sevmez. Yoksa siz Allah içinizden savaşanlarla savaşmayanları belli etmeden, Sebat edenlerle etmeyenleri belli etmeden cennete girivereceğiniz mi sandınız? Andolsun olsun ki siz ölümle karşılaşmadan önce onu arzulamıştınız. İşte onu gerçekten gördünüz de. Fakat siz seyirciler gibi bakıyordunuz. Muhammed bir peygamberden başka bir şey değildir. Ondan evvel daha nice peygamberler gelip geçmiştir. Şimdi o ölür yahut öldürülürse ökçelerinizin üstünde gerisin geri mi döneceksiniz? Kim böyle iki ökçesi üzerinde ardına dönerse elbette Allah'a hiçbir şeyle zarar yapmış olmaz. Allah şükür ve sebat edenlere mükafat verecektir. Değerli dinleyenler, Bu ayette ilgili olarak, Çantay meali 68. dipnotta şöyle denilmektedir. Uhud muharebesinde, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emirlerini, Hakkıyla tatbik etmeyen, ilk çarpışma anında en mühim mevkileri bırakıp, Ganimete koşan bazı kişiler yüzünden, Harbin gitişatı değişmiş, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, Mübarek yüzünden yaralanmıştı. Hatta düşman saflarında, onun şehit olduğu şahiyyası da yayılmıştı. Bu acı haberi işiten asaptan bir kısmı ümitsizlikle harp sahasından çekilmişlerdi. Bilahare hakikati anlayınca sevinerek vazifelerine döndüler. Allah'ın izni olmadıkça hiçbir kimseye ölmek yoktur. O, vadesiyle yazılmış bir yazıdır. Kim dünya menfaatini dilerse ...kendisine ondan veririz. Kim de ahiret sevabını isterse, ...ona da bundan veririz. Biz, şükredenleri mükafatlandıracağız. Nice peygamber mayiyetinde, ...birçok alimler muharebe etti de, ...Allah yolunda, ...kendilerine gelen belalardan dolayı, ...ne gevşeklik, ne zaaf gösterdiler. Düşmana boyun da eğmediler. Allah, Sabredenleri sever. İşte onların sözü, ey Rabbi'miz, bizim günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlığımızı bağışla. Muharebede ayaklarımızı iyice diret. Kafirler guruhuna karşı bize yardım et. Demelerinden başka bir şey değildi. Nihayet Allah onlara hem dünya nimetini hem ahiret sevabının güzelliğini verdi Allah iyi hareket edenleri sever ey iman edenler eğer küfredenlere itaat ederseniz sizi ökçelerinizin üstünde gerisin geri küfre çevirirler de dünyada da ahirette de büyük zarara uğrayanların haline dönersiniz hayır sizin mevlanız yardımcınız Allah'tır o yardım edenlerin en hayırlısıdır. Hakkında Allah'ın hiçbir hücret indirmediği şeyleri ona eş tanıdıklarından dolayı küfredenlerin kalplerine korku salacağız. Onların yurtları ateştir. Zalimlerin dönüp varacağı yer ne kötüdür. Andolsun ki Allah'ın size olan vaadi onun izniyle düşmanları öldüre geldiğiniz hatta sevmekte olduğunuz zaferi de size gösterdiği zamana kadar yerine gelmişti sonra siz yılgınlık gösterdiniz isyan ettiniz verilen emir hakkında çekiştiniz içinizden kimi dünyayı istiyor yine içinizden kimi ahiret ediliyordu sonra Allah size iptila vermek için sizi onlardan geri çevirdi bununla beraber sizi muhakkak bağışladı da Zaten Allah müminlere bol lütfi inayet sahibidir. O vakit siz harp meydanından boyuna uzaklaşıyor bir kimseye dönüp bakmıyordunuz. Peygamber ise sizi arkanızdan çağırıyordu. Bunun üzerine Allah sizi keder üstüne kederle cezalandırdı. Allah'ın sizi affetmesi ne elinizden gidene ne de başınıza gelene esef etmemeniz içindir. Allah ne yaparsanız hakkıyla haberdardır. Sonra o kederin ardından Allah üzerinize öyle bir eminlik, öyle bir uyku indirdi ki o içinizden bir zümreyi örtüp bürüyordu. Bir zümre de canları sevdasına düşmüştü. Allah'a karşı cahiliyet zanlı gibi hakka aykırı bir zan besliyorlar ve bu işten bize ne diyorlardı. De ki bütün iş Allah'ındır. Onlar sana açıklamayacaklarını içlerinde saklıyorlar. Diyorlar ki bize bu işten bir şey bir pay olsaydı burada öldürülmezdik. Şöyle de siz evlerinizde olsaydınız bile üzerlerine öldürülmesi yazılmış takdir edilmiş olanlar yine muhakkak öldürülecekleri yerlere çıkıp gidecekti. Allah bunu göğüslerinizin içindekini yoklamak, yüreklerinizdekini temizlemek için yaptı. Allah sinelerdeki özlü hakkı hakkıyla bilendir. Hakikat, iki ordu karşılaştığı gün içinizden geri dönenler yok mu? Onları iftikab ettikleri bazı şeyler yüzünden ancak şeytan kaydırmak istedi. Andolsun Allah yine onları affetti. Çünkü Allah şüphesiz çok bağışlayıcıdır, halimdir. Ey iman edenler! Siz o küfredip de yeryüzünde seyahat ve seferde yahut gazada bulundukları zaman ölen kardeşleri hakkında bizim nezdimizde olsalardı ölmezler, öldürülmezlerdi diyenler gibi olmayın. Allah bunu onların yüreklerinde akıbet Dağ derun yaptı Allah hem diriltir Hem öldürür Allah ne yaparsanız Hakkıyla görendir Andolsun, olsun Eğer Allah yolunda öldürülür Veya ölürseniz Allah'ın bir bağışlaması Ve esirgemesi Onların toplayacakları bütün şeylerden Elbet daha hayırlıdır Andolsun. olsun Ölseniz de yahut öldürülseniz de muhakkak ki hepiniz Allah'ın huzuruna gidip toplanacaksınız. Sen Allah'tan bir esirgeme sayesindedir ki onlara yumuşak davrandın. Eğer kaba katı yürekli olsaydın onlar etrafından her halde dağılıp gitmişlerdi bile. Artık onları bağışla günahlarının bağışlanmasını iste. İş hususunda onlarla müşavere et. Bir kere de azmettin mi artık Allah'a güvenip dayan. Çünkü Allah kendine güvenip dayananları sever. Allah size yardım ederse artık sizi yenecek yoktur. Sizi yardımsız bırakırsa ondan sonra size yardım edebilecek kimdir? Müminler ancak Allah'a güvenip dayanmalıdır. Bir peygamber için emanete hainlik etmek olur şey değil. Kim böyle hainlik ederse kıyamet günü hainlik ettiği o şeyin günahını yüklenerek gelir. Sonra herkes ne etti ne kazandıysa eksiksiz ödenir. Onlar haksızlığa uğratılmazlar. Değerli dinleyenler bu ayetle ilgili olarak 78. dipnotta şöyle denilmektedir. Bedir savaşından sonra ganimetler arasında bulunan bir kadife kaybolmuştu. Münafıklar, ona herhalde peygamber almıştır diye bir şaiye çıkarmak istediler. Bunun üzerine Allah bu ayeti inzal buyurdu. Ya Allah'ın rızasına tabi olan kimse, Allah'ın hışmına uğrayan ve durağa cehennem olan gibi midir? O, ne kötü dönüş yeridir. Onlar Allah'ın rızasına tabi olanlarsa, Allah indinde derece derecedir. Allah ne yaparlarsa hakkıyla görüşüdür. Andolsun ki Müminler daha evvel apaçık ve katli bir sapıklık içinde bulunuyorlarken, Allah içlerinden ve kendilerinden onlara ayetlerini okur, Onları tertemiz yapar, onlara kitap ve hikmeti öğretir bir peygamber göndermiş olduğu için büyük bir lütufta bulunmuştur. Size Bedir'de onlara iki katını başlarına getirdiğiniz bir bela Uhud'da kendinize çatmış olduğu için mi bu nereden geldi dediniz? De ki o kendi katınızdandır. Şüphesiz ki Allah her şeye hakkıyla kadirdir. İki ordu karşılaştığı gün size gelen musibet Allah'ın emriyleydi. Bu Allah'ın müminleri ayırt etmesi, münafık olanları da açığa vurması içindi. Berikilere gelin Allah yolunda muharebe edin yahut önleyin denildi de biz muharebe etmeyi bilseydik elbette arkanızdan gelirdik dediler. Onlar o gün İmandan ziyade küfre yakındılar. Ağızlarıyla kalplerinde olmayanı söylüyorlardı. Onlar ne gizlerlerse Allah çok iyi bilicidir. Kendileri evlerinde oturarak kardeşlerine eğer bizi dinleselerdi ölmeyeceklerdi diyen o adamlara de ki öyleyse kendi nefislerinizden ölümü geri çevirin eğer doğrucularsanız. Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma. Bilakis onlar Rableri katında diridirler. Öyle ki Allah'ın lütfu inayetinden kendilerine verdiği şehitlik mertebesiyle hepsi de şad olarak cennet nimetleriyle rızıklanırlar. Arkalarından henüz onlara katılamayan dindaşları hakkında da onlara hiçbir korku yoktur. Onlar mahzun da olacak değillerdir diye müjde vermek isterler. Onlar Allah'tan gelen bir nimetle hatta daha fazlasıyla ve Allah'ın müminlere olan mükafatını zayi etmeyeceği müjdesiyle de sevinirler. Kendilerine yara isabet ettikten sonra yine Allah'ın ve peygamberin davetine icabet edenler hele İçlerinden iyilik yapanlar ve fenalıktan sakınanlar için pek büyük mükafat vardır. Onlar öyle kimselerdir ki halk kendilerine düşmanlarınız olan insanlar size karşı ordu hazırladılar. O halde onlardan korkun dedi de bu söz onların imanını artırdı ve Allah bize yeter o ne güzel vekildir dediler. Bunun üzerine kendilerine hiçbir fenalık dokunmadan Allah'tan nimet ve fazla geri geldiler. Bu suretle Allah'ın rızasına da uymuş bulundular. Allah çok büyük lütfu inayet sahibidir. Size o haberi getiren adam mutlaka sizi kendi dostlarından korkutmakta olan o şeytandır. Öyleyse... Siz onlardan korkmayın, benden korkun eğer iman etmişlersiniz. Değerli dinleyenler, 174. ve 175. ayetle ilgili olarak 84. dipnotta şöyle denilmektedir. Arap müşriklerinin reisi Ebu Sufyan, Uhud muharebesinden dönerken Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, Bedir muharebesinin yıl dönümünde yine orada buluşacağız demiş. Peygamber Efendimiz de inşallah demişti. O gün gelince Ebu Süfyan Mekke müşrikleriyle beraber çıktı. Fakat Allah kalbine bir korku verdiği için geri dönmeyi düşündü. Bu sırada Naim bin Mesuda rast geldi. Ona dedi ki: Ben vaktiyle şöyle şöyle söyledim. Fakat şimdi korkuyorum. Sen bizim büyük kuvvetlerimizden bahsiyle müminleri korkut, yerlerinden çıkartma. ''Bunu yaparsan sana on deve veririm.'' Naim bin Mesud Medine'ye dönünce gördü ki Müslümanlar bir sefer hazırlığı içindedirler. ''Onlara muharebeye mi çıkmak istiyorsunuz? Fakat düşmanlarınız size karşı büyük ordular hazırladılar. Vallahi hiçbiriniz sağ kalmazsınız.'' dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ise benimle bir kişi dahi gelse bile karşılarına yalnız ben olsam da gideceğim diye yemin etti.'' O ve beraberindeki yetmiş süvari hasbinallahu ve ni'mel vekil diyerek Bedir mevkiine kadar gittiler. Orada sekiz gece düşmanı beklediler. Gelen olmadı. Orada karlı alışverişler yaptıktan sonra salimen döndüler. Cenab-ı Hak bu azmi imandan razı oldu. Bu ayetleri indirdi. Bu sefere küçük Bedir seferi derler. Ebu Süfyan'ın bu korkaklığı Mekke halkınca bir alay konusu olmuş. Ona ve beraberindekilere, Torbalarına doldurup geri getirdikleri azıklara işaretle kavut yiyenler adı takılmıştır. O küfre koşuşanlar seni mahzun etmesin. Çünkü onlar Allah'a hiçbir şeyle zarar veremezler. Allah onlara ahirette bir nasip vermemeyi irade eder. Onlar için pek büyük bir azap vardır. İmanı bırakıp küfrü satın alan onlar Allah'a hiçbir şeyle zarar yapamazlar. Onlar için pek acıklı bir azap vardır. O küfredenler kendilerine zaman vermemizi nefisleri için zinhar hayırlı sanmasınlar. Onlara fırsat verişimiz ancak günahlarını artırmaları içindir. Onlara ...hor ve hakir edici bir azap vardır. Allah müminleri... ...sizin üzerinde bulunduğunuz şu halde bırakacak değildir. Nihayet... ...murdarı temizden ayıracaktır. Bununla beraber... ...Allah size gaybı da bildirecek değildir. Fakat Allah... ...peygamberlerinden... ...kimi dilerse onu seçer. Gaybe onu mutlali kılar. Onun için... Siz Allah'a ve peygamberlerine inanın. Eğer inanır ve günahlardan sakınırsanız... ...size de çok büyük mükafat vardır. Allah'ın fazlu kereminden... ...kendilerine verdiğini infak etmede cimrilik edenler... ...zinhar bunun kendileri için bir hayır olduğunu sanmasınlar. Bilakis bu onlar için bir şerdir. Onların cimrilik ettikleri şey kıyamet günü boyunlarına dolanacaktır göklerin ve yerin mirası Allah'ındır Allah ne yaparsanız hepsinden hakkıyla haberdardır hakikat Allah fakirdir biz zenginleriz diyenlerin lafını and ki Allah işitmiştir söyledikleri o sözü haksız yere peygamberleri öldürmeleriyle beraber yazacağız ve diyeceğiz ki kadın o yangın azabını bu ellerinizin öne sürdüğünün yaptığınız günahların karşılığıdır. Şüphesiz ki Allah kullarına haksızlık edici değildir. Hakikaten Allah hiçbir peygambere o gökten inecek ateşin yiyeceği bir kurban getirinceye kadar iman etmememizi bize emretti diyen Yahudilere de ki size benden evvel nice peygamberler apaçık deliller ve mucizelerle beraber o dediğinizi de elbet getirmişti o halde doğrular idiniz de onları niye öldürdünüz Habibim onlar senin tebliğlerini yalan sayarlarsa senden evvel o apaçık mucizeleri sahifeleri ve nur verici kitapları getiren peygamberler de yalana çıkarılmıştır her can ölümü tadıcıdır. Ecirleriniz muhakkak kıyamet günü tas tamam verilecektir. O vakit kim o ateşten uzaklaştırılıp cennete sokulursa artık o muhakkak muradına ermiş olur. Dünya hayatı aldanma metağından başka bir şey değildir. Değerli dinleyenler. Bu ayetle ilgili olarak merhum Seyyid Kutup 2. Cilt 586. sayfada şöyle diyor. Bu hakikat ki şu arzdaki hayatın mahdut ve ecelle sınırlı olduğu hakikati. Bir müddet sonra mutlaka ömrün son bulacağı hakikatinin nefislerde yerleşmesi zaruridir. Salihler de ölür müfsitler de. Allah yolunda cihad edenler de ölür bundan geri kalanlar da. Hak bir akide ile yükselenler de ölür, kula kul olanlar da. Zulmetmekten çekinen kahramanlar da ölür, ne bahasına olursa olsun hayata köle olan korkaklar da. Büyük bir gaye, yüce bir hedef sahipleri de ölür, sırf şu dünya metai için çalışan ahmaklar da. Herkesin bir diğerinden ayrıldığı yer son varış noktasıdır. Gerçek ayrılık son mercidedir. Çalışmayı ve ter dökmeyi icap ettiren mevzular hakiki ve ebedi değerlerdir. Binlerce defa hesap edilmesi gereken müthiş akibet burasıdır. Ant olsun ki mallarınız ve canlarınız hususunda imtihana çekileceksiniz. Sizden evvel kendilerine kitap verilenlerden ve Allah'a eş tanıyanlardan da ...herhalde incitici birçok laflar işiteceksiniz. Eğer... ...katlanır, sakınırsanız... ...işte bu... ...hadiselere karşı gösterilmiş bir... ...azm-ı metanettendir. Allah bir zaman... ...kendilerine kitap verilenlerden... ...onu behemal insanlara açıklayıp anlatacaksınız... ...onu gizlemeyeceksiniz diye teminat almıştı. Onlarsa... O sözü sırtlarının arkasına attılar. Onun mukabilinde az bir menfaati satın aldılar. Müşteri oldukları şey ne kötüdür. Getirdikleriyle sevinen, yapmadıklarıyla da övülmelerini arzu eden o kimseler yok mu? Onların azaptan kurtulacak bir yerde bulunacaklarını zinhar sanma, zinhar sanma. Onlara pek acıklı bir azap vardır. Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Allah her şeye hakkıyla kadirdir. Hakikat göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde, temiz akıl sahipleri için elbet ibret verici deliller vardır. Onlar ayaktayken, otururken, yanları üstünde yatarken... Allah'ı hatırlayıp anarlar ve göklerin, yerin yaratılışı hakkında inceden inceye düşünürler. Derler ki, Ey Rabbimiz, sen bunları boşuna yaratmadın. Sen pak ve münezzehsin. Bizi ateşin azabından koru. Ey Rabbimiz, hakikat sen kimi o ateşe sokarsan, Şüphesiz onu hor ve hakir edersin. Zalimlerin hiçbir yardımcıları da yoktur. Ey Rabbimiz! Doğrusu biz, Rabbinize inanın diye, insanları imana çağıran bir davetçi işitip, hemen imana geldik. Ey Rabbimiz! Artık bizim günahlarımızı bağışla, kusurlarımızı ört, canımızı da iyilerle beraber al. Ey Rabbimiz! Senin peygamberlerine karşı bize vaat ettiklerini ver bize. Kıyamet günü yüzümüzü kara çıkarma. Şüphe yok ki sen asla sözünden dönmezsin. Nihayet Rableri onların dualarına şöyle icabet etti. İçinizden gerek erkek, gerek kadın ki... Kiminiz kiminizden hasıl olmadır. Hayırlı bir iş yapanın amelini ben elbette boşa çıkarmayacağım. İşte hicret edenlerin, yurtlarından çıkarılanların, benim yolumda işkenceye, hakarete, ziyana uğrayanların, muharebe edenlerin ve öldürülenlerin de andolsun suçlarını örtücem ve andolsun Allah canibinden bir mükafat olmak üzere onları Altından ırmaklar akar cennetlere de sokacağım. Daha büyük ve güzel mükafatsa Allah'ın yanındadır. Allah'ı ve peygamberi tanımayanların refah içinde diyar diyar dönüp dolaşması zinhar seni aldatmasın. Azıcık bir faydadır o. Sonunda varıp sığınacakları yer cehennemdir. O ne kötü yataktır. Fakat Rablerinden korkanlar, altlarından ırmaklar akan cennetler, kendileri içinde ebedi kalmak, Rableri katından verilecek nice ziyafetlere de konmak üzere, hep onların, Allah'ın nezdinde olan nimetler, iyiler için daha hayırlıdır. Hakikat, kitaplılar içinde Allah'a ve hem size indirilene, hem kendilerine indirilene, Allah'a büyük saygı gösteren kimseler olarak inananlar da vardır elbette. Onlar Allah'ın ayetlerine mukabil az bir bahayı satın almazlar. İşte onlar, onlara Rableri indinde nice ecirler vardır. Allah hesabını pek çabuk görendir muhakkak. Ey iman edenler sabredin. Sabır yarışı edin, nöbet bekleşin, Allah'tan korkun. Bu sayede felah bulacağını umabilirsiniz. Değerli dinleyenler, Ali İmran Suresi burada bitmiştir.